O gün bazı yüzler ağarır bazı yüzler kararır yüzleri kararanlara imanınızdan sonra inkar ettiniz öyle mi öyleyse inkar etmenize karşılık azabı tadın denilir.